Kardeşlerim, İmam Siri rahmetullahi aleyh nefsi nefsi emmari anlatıyor. Müslümanlar nefsi emmari eden Allah Azze ve Celle'ye nasıl iltica edecekler? Bu noktada nelere riayet etmeleri gerekir? Onlardan bahsediyordu. İstiğfar vardı, pişmanlık vardı, gözyaşı vardı. Şimdi diyor ki, Amer tük لكن khair, به ta mer tüh bhi, wamastaqam tufa ma kawli lak istaqimi. Bellay calli wasslim daiman abadan yani vaiz ama gayru muttaiz. Vaz ediyor ama söylediklerinden ibret almıyor. Böyle bir adamdan bahsediyor. Esasında kendi öyle değil. Yani belki bizden bahsediyor. Bizim gibi olanlardan bahsediyor. Öle olmayın diyor fakat kendi üzerinden anlatıyor. Ben böyleyim diyor. Emru'tü'l hayra, hayrı anlattım, hayrı emrettim insanlara. Hayır yani sonu güzel olan her şey. İslam adına, iman adına neler varsa onları anlattım Lakin me'temertu bihi Yani ben o emrettiğimi yerine getirmedim Ben onunla amel etmedim Hayır dedim, iyilik dedim, güzellik dedim Benim hayatımda onlardan pay yoktu Ve mestakamtu Ben istikamet üzere olmadım Fema kavli leke stakimi o zaman benim istakim, mustakim ol sözümün ne önemi var ki? Eğer ben mustakim değilsem, benim hayatımda gece ibadetleri yoksa, sadaka yoksa, Allah yolunda dedilen bir ömür yoksa, bir hayat yoksa, ben insanları mücahideye davet ediyorum, ben insanları mustakim olmaya davet ediyorum. Bu sözümün ne önemi olur? Ben bu halimle sözü olan ama ameli olmayan, ibadeti olmayan, kulluğu olmayan, özüyle sözü birbirine muvafık olmayan bir adamım ben. Belki bir yalancıyım demek istiyor. Kendi öyle değil de, kendi üzerinden insanlara, bizim gibi adamlara işaret ediyor. اَمَرْتُ كَلِ خَيْرَ لَاكِنْ مَأْتَمَرْتُ بِهِ وَمَسْتَقَمْتُ kavli قَوْلِ لَكَسْتَقِيمِ İstikamet muhterem kardeşlerim ulemamız istikameti tarif ederken diyorlar ki el ba'del ikrar yani ikrar ettikten sonra hep aynı noktada kalıyorsunuz. Bir daha sağa sola dönmüyorsunuz. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anha soruyorlar. Diyorlar ki istikamet nedir? İstikameti tarif ederken Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, lem yarugu ravaqane sealib, tilkiler gibi sağ sola hareket etmemektir. Hep bir yolda kalmak, hep bir istikamette kalmak. Baharda da, kışta da, yazda da, bütün mevsimlerde aynı kalmak. Yani camide Allah ve Resul buyruğunu nasıl ilan ediyorsunuz? Meydan yerine çıktığınız zaman da, çarşıda da, pazarda da, evde de, her yerde aynı hakikati ilan edebilmek. Lem yarugu ravagâne sehalib. Yani tilkiler farklı yerlerde farklı duruşları vardır. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman makam sahibi adama göre, mevki sahibi adama göre, dünyalıklara göre farklı konuşan adam değildir. O hayatında Rabbine söz verir. Allahu ekber der. Allahu ekberu min kulli şeyin. Kimin önünde olursa olsun Kimin huzurunda olursa olsun Allahu Ekber. allah Teala neleri bildirdiyse, neleri duyurduysa Müslüman kendini onları bildirmeye, duyurmaya, anlatmaya memur kabul eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyyebetni hudun ve ahavatuha buyuruyor. Beni Hud suresi, İhtiyarlattı, saçımı beyazlattı. Neden? Çünkü Hud suresinde Allah Azze ve Celle e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a فَسْتَقِمْ umirte اُمِرْتَ Emrolunduğum gibi ol. Yani sana Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de neyi nasıl emrettiyse, bildirdiyse, duyurduysa öyle olacaksın. Fes sakayım kema umirt ayetinden dolayı Efendimiz Ali ona işaret ediyor buyuruyorlar ki şeyvet nihudun ve akawatuha beni hud suresi saçlarım arttı ihtiyarlattı beni çünkü emrolunduğum gibi olmak yani istikamet üzere bir hayatı yaşayabilmek Fusul suresinde Allah Azze ve Celle istikamete dair buyuruyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْبُنَ اللّٰهُ ثُمَّ aleyhimul تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا اَيَهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ cümlesi inne ile başlıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْبُنَ Yani kalu Rabbun Allah ve devamı ellezinenin sılası. Ellediina kalu rabuna Allah, onlar Rabbimiz Allah dediler, mürebbi eden Allah dediler, terbiye eden Allah Azze ve Celle dediler. İnne ellediina kalu rabuna Allahu thummestakamu. Sonra istikamet üzeri oldular. Burada takip için olan fa değil de Allah Azze ve Celle thummi getiriyor, yani bir terahi var. İnnellezine kallu rabbunallah mürebbi Allah dediler. Belki burada murat şudur. İnnellezine kallu rabbunallah yani onlar müminler, Müslümanlar la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dediler. kelime tevhid'i ilan ettiler, onu ikrar ettiler. Peki sonrasında ثُمْ مَسْتَقَامُوا Sonra mustakim oldular. Yani istikamet üzere onlar bir hayat yaşadılar. Peki fa gelmiş olsaydı şöyle olacaktı anlam. Yani onlar Rabbimiz Allah dediler ve hemen mustakim oldular. Öyle değil. Yani istikamet böyle bir anda olunan bir şey değil. İman ettiler, kabul ettiler. ثُمْ مَسْتَقَامُوا Sonra mustakim oldular. Geceler, gündüzler, aylar, yıllar geçti. Yıllar geçince onlar mustakim oldular. Yıllar içinde mustakim oldular. Tıpkı toprağa düşen bir tohum gibi. Yıllar sonra nasıl o çekirdek bir ağaç oluyorsa, oruç da öyle. Yani kalbimize, yüreğimize, Oruç ilk sahurla düşüyor. Zamanla büyüyecek büyüyecek, dev bir çınar olacak. Bayramda müminler o çınarın gölgesinde gölgelenecekler. Oruç bir çınar olacak. İstikamet de öyle. yani Müslümanlar müminler bir anda musakim olmuyorlar. Yuam Gazali Hazretleri'ni düşünün babası Salih bir müslümandı, Dervişti dua ediyordu Ya Rab benim ilimden nasibi olmadı İki tane oğlum var Onlar alim olsun diye yalvaran Yakaran bir babası vardı Onlar çocukken babası Vefat etti sonra onun bir arkadaşı Vardı İmam Gazali Hazretleri Ve kardeşiyle alakadar olur Bir zaman sonra O da vefat eder ardından İmam Gazali Hazretleri Cüveyniye İmamul Haramayn'ın e talebi olur. Onun ders halkasında İmam Gazzali Hazretleri ne şu nema eder. Peki sonra İmam Gazzali Hucetul İslam olur. İhya Ulumi'd-din'i yazar. Bakar ki medreselerde insanlar alimler ibareyle meşgul oluyorlar ama dışarıda bir hayat var. Haşlar Kudüs işgal etmişler, ıslah etmişler ama alimlerin, ariflerin gündeminde Kudüs yok. Ümmetin kadınlarının çiğnenen ifeti yok. Onlar namazı okuyorlar ama namazın sadece ile alakadar oluyorlar. Namazın farzlarıyla, vacipleriyle, müstahabları ile alakadar oluyorlar. Ama namaz bir duruştu. Masivadan bizi maveraya götürüyordu. Kadiflah el mu'minun ellediinehum fi salatihim khashiun. Yani Allah Azze ve Celle namaz kılanların huşusundan bahsediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorlar onlar namazda. Rükuya varıyorlar, secdeye geliyorlar. Ya Rabbi sana geliyorum diyorlar. Tahiyyatta bütün ümmeti İslam'ı onlar selamlıyorlar. Peki ne demek bunlar? O'nun ruhundan, O'nun manasından mahrum insanlar. Mahrum bir halde yaşıyorlar. İmam Gazali Hazretleri İhya'yı yazıyor. Namaza, oruca, hacca, cihada bütün emirlere ruh geliyor. O satırlardan yüreklere, müminlerin yüreklerine ruh geliyor. İhya o ulûm din. İslami ilimleri ihya etmek. O ilimleri ihya olunca yürekler de ihya oluyor. Yani bir emir var. Bir yasak var Allah Azze ve Celle'den. Siz onu insanlara anlatıyorsunuz ama hikmetine ondan bahsetmiyorsunuz. O zaman o yürekler kıvama gelmeyecekler. Orada bir kıyam olmayacak. Küfre karşı, zulme karşı, firavunlara, nemrutlara, karunlara karşı orada bir kıvam, orada bir kıyam olmayacak. Peki İmam Gazali onları İhya edebilme, kıvama, kıyama taşıyabilme adına ihya yazar. Meşşailer yani Aristo'nun, eflatunun talebeleri İslam'ı kuşatmışlar. Onlara karşı İmam Gazale Hazretleri önce makasede yazar, makasidül felasife ardından tehafutu yazar, tehafudül felasifeyi yazar. Yani onların belini kırar, İslam'ın yolunu açar. Yani şunu söyler. Eğer bir adam bir ilim talebesi bir alim ayağa kalkacaksa ilmiyle irfanıyla insanlara yol gösterecekse Peygamber aleyhissalatü vesselamın irfanına ittiba etmeden başka çaresi yok. Bir akıl ne kadar yukarılara çıkarsa çıksın. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetin onun hakikatine ittiba etmiyorsa, teslim olmuyorsa onu bir inkıraz, onu bir yok oluş bekliyor der İmam Gazali Hazretleri. Peki İmam Gazali evinden çıktı, bir anda Hüccetül İslam oldu mu? Hayır, yıllar var. Yıllar sonra İmam Gazali Hazreti Hüccetül İslam oluyor. Ya da bir mühendis, bir doktor... İlkokul, ortaokul, lise devam ediyor. Sonra üniversite, doktora, doçentlik vesaire derken dünya çapında bir ilim adamı olarak ilmini, irfanını insanlara arz ediyor. Onların sorunlarını, sıkıntılarına çare oluyor. Ya da aynı zaviyeden bir mühendisi değerlendirin. Bir anda o makamlara gelebiliyor mu? Hayır, yıllar geçiyor. Yıllar sonra oraya gelebiliyor. İlim de böyle, irfan da böyle, hakikat de böyle. Takva da böyle işte İstikamet de böyle Onun için Allah Azze ve Celle Thümme ifade ediyor İnnellezîne kalû Rabbunallâhu Thümme istekâmû Festekâmû demiş olsaydı iman edenler bir anda Mustakim oluyorlardı Hayır öyle değil İman edenler nasıl Mustakim olacaklar Allah Teala'nın emrini buyruğunu Bir baba duyuyor ya eyhellezina amenu ku anfusakum ve ahlikum nara ey iman edenler kendinizi ailenizi cehennemden koruyun buyuruyor Allah azze ve celle. Eğer bir baba evini İslam okuluna çevirdiyse, vaj'alu buyutakum kıbleten ve akimus sala. Ev kıbleye, evi musalla olduysa oğluna namazı, kızına namazı anlatıyor. Tesettürü anlatıyorsa Eşine mahremiyeti anlatıyorsa Akşam eve geldiğinde 5 dakika 10 dakika Kur'an-ı Hakim'den Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinden Ashab-ı Kiram Efendilerimiz radıyallahu anhum Onların hayatından bahsediyorsa Arifler, alimler, salihler Onların hayatına dair Çocuklar onlara uyusun Onları Onları rol model kabul etsinler diye baba bunlardan bahsediyor. Baba vazifesini yerine getiriyorsa imandan sonra babanın hayatında bir istikamet var. Ya da bir Müslüman kadın iman ettiği, kabul ettiği innellezine kavl rabbunallah summasakamu son o kadın Kur'an-ı Hakimin Allah azze ve şu buyruğuna muhatap olur. Ya eyü hem ve ve Müslüman kadın iffetiyle bilinecek, hayası ile bilinecek. O halde o sokağa çıkarken, namahremlerin içine çıkarken üzerine cilbab alacak, cilbab. Peki nedir cilbab? Ma'yesuru cemiy albeden. Kadının bedenini Tek parçada örten kıyafete cilbab diyoruz. Ulemamız bütün zamanlarda cilbabı böyle tarif ettiler. Elmalılı Hamdi yazıra Mustafa Kemal Emir verdi. Ya da dolaylı olarak bir tefsir yazın dedi. Yazdı. Peki cilbabı o zor zamanlarda Elmalılı Hamdi yazır. Bu ayeti kerimenin tefsirine bakın. Cilbabı tarif ederken diyor ki cilbab ya çarşaftır ya feracedir. Öyle tarif ediyor. Neden? Başka türlü tarif etmek mümkün değil. Kimse şunu söyleyemez kardeşim. Yani ben bunu söyleyeyim. Allah Teala'nın emri, onun buyruğu, Semihna ve ata'na, Biz Rabbimize işittik, itaat ettik ya Rabbi dedik. Ümmetin kızları, ümmetin kadınları yarın mahşere gelecekler. Ya Rabbi, 30 gün ekranlarda Ramazan programlarında konuştular ya Rabbi Cennetten bahsettiler Hz. İsa gelecek gelmeyecek ondan bahsettiler İmam Buhari hazretlerini ona sövdüler ona hakaret ettiler Ama bu adamlar ya Rabbi Hoca diye meydana çıkan bu adamlar ya Rabbi Bize senin kitabındaki cilbab emrini anlatmadılar ya Rabbi Elmalullah hem bi yazır. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı 1939 yılında o tefsiri bastı kardeşim. Ne var orada? Cilbabı tarif ederken çarşaftır diyor, feracedir diyor. Peki siz ona ne söyleyebilirsiniz? Kadın eğer başörtüsü vel yazır ibne bi humurihi n omuzlarına kadar başörtüsü bir Müslüman kadın geliyorsa, çarşaf değil de ben pardesu giymek istiyorum derse, ikinci merhalede onu giyebilir. Giyersen ne olacak, neye dikkat edecek? Geniş olacak, bedenini göstermeyecek, erkeklerin nazarı onun üzerine değmeyecek kardeşim. Bunu söyleyince diyorlar ki, hep sen bunlardan bahsediyorsun, binlerce kaydın var, Belki yüzde beşi tesettüre, mahremiyete taalluk ediyor. Ama Rabbim emrettiyse söylemek zorundayım. Eğer alanında iniyorsunuz, billboardlarda anadan Uruyana yakın kadınların suretleri, şekilleri varsa ben burada söylemekten haya ediyorum, mayolu kadın şekilleri varsa... Eğer Allah Teala'nın mahremiyete dair, tesettüre dair emirlerini, buyruklarını hocalar, bu ümmetin kızlarına, evlatlarına söylemiyorlarsa mahşerde bunun hesabını veremeyecekler kardeşim. Elmalılı Hamdi yazır en zor zamanda bundan bahsetti. Dünyaya bir defa geldik, yaşıyoruz, gideceğiz. Ömürlerimiz, eceller Allah Teala'nın elinde, onun tasarrufunda kardeşim. Peki bir baba, bir anne evinde tesettüre, mahremiyete dair Allah Teala'nın emirlerin buyruklarını anlatıyorsa اِنَّ الَّذ۪ينَ کَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ İman etti sonra orada istikamet var. Yani bir esnaf Allah Teala'nın emrini buyruğunu işitiyor ticarete dair ya eyhelledine amanut takullaha vezeru ma bakiye mine riba yani ey iman edenler ya eyhelledine amanut takullah takvayı kuşanın ve faiz adına neler kaldıysa onları bırakın onları terk edin Rabbimizin emri var sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendimiz aleyhissalatu vesselam faize ait buyrukları en son yılda söyledi. En son yılda bu ayetler nazil oldu. Bu ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselam 81 gün yaşadı kardeşlerim. Neden? Çünkü faize ait Allah Teala'nın emirlerini uygulamak zor. Onun için en son hüküm olarak bunlar geldi. Veda haccında geldi bunlar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Ashab-ı Kiram Radıyallahu Anh Efendilerimize bu ayetleri bildirdi, duyurdu. İlk olarak amcam, Abbas'ın faizini ayaklarımı altına aldım buyurdu. Onlar da faizi terk ettiler, reddettiler. Şimdi bir Müslüman, mustakim olduğunu ölçebilme adına iman ettikten sonra, işinde, ticaretinde harama kayan noktalar var mı? Bir baba evinden çıkıyor, iş yerine gidiyor, orada memur, orada amir. Birileri gelip, bir takım ihaleler önüne koyuyorlar. Eğer diyorlar şuna imza atarsan şu kadar senin çekmecene para koyarız diyorlar. Eğer bir baba rüşvet alıyorsa onun hayatında iman surette olmuş olsa bile o babanın hayatında o amirin o memurun hayatında istikamet olmaz olamaz kardeşlerim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Yani imandan sonra istikamet geliyor ama istikamet bir anda kazanılan bir mefhum değil. Belki ömrünüzü o yola vakfedeceksiniz, bezledeceksiniz, ayrılırken melekler diyecek ki sizin adınıza işte iman eden, ...mustakim bir Müslüman diyecekler, mustakim bir İslam kadın diyecekler. Bunun hayatında namaz var, bunun hayatında oruç var, bunun hayatında tesettür var diyecekler. Allah Teala'nın tesettüre, mahremiyete dair emirlerin duyunca bu kadın na ve ata'na dedi bu kadın. Bu ayetlerin devri geçmedi dedi bu kadın. Ya Rabbi bu ayetler senin kitabında varsa kıyamete kadar bu ayetler uygulanacak dedi bu kadın. Bu kadın duydu. Ve izâ seeltumuhunne meta'an fes'eluhunne mi verâ-i Peygamber Aleyhisselatu vesselamın eşlerine dair Allah Azze ve Celle'nin buyruğu. Ennebi yu aula bil mu'minina min anfusihim ummahatuhum. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın eşleri ümmetin manevi anneleri, annelerimiz mesabesinde. Ama onlardan bir şey istediğiniz zaman onlarla yüz yüze gelmeyin, perdenin arkasından onlardan bir şey isteyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve idha saltumuhunna mataan. Peki bu ayeti duyan bir kadın ben erkeklerin içinde yani onlarla aynı masada oturamam, onlarla aynı masada yemek yememe, Kur'an-ı Hakim'in bu ayeti müsaade etmiyor diyorsa, imanı olan o kadının hayatında istikameti de var. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَادُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاكَةِ haberi şimdi geliyor. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ melake. İman edip hayatlarına istikameti bir rota olarak, bir pusula olarak istikameti hayatlarına bir pusula olarak koyanlar. Hep onun ardından onun peşinden gidenler. Peki ne bekliyor onları? Tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler onlara gelecek. İnsanların yarınlarına dair korkuları vardır. Acaba yaşlanınca ben yatağa düşer miyim diye. Acaba kanser olur muyum diye, felç olur muyum, gözlerimi kaybeder miyim, acaba kitaplardan mahrum olur muyum, acaba bu serveti yeni bir işe giriyorum, bu serveti kaybeder miyim diye insanların hayatlarının hep korku var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki iman edenler, sonra Kur'an-ı Hakim'deki, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetindeki, Emirleri, buyrukları, hayatlarına hakim kılanlar, onlar korkmayacaklar. تَتَنَزَّلُ Aleyhimul melaike. Melekler onlara gelecek. Bakıyorsun, 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında bir İslam kızı, 12 yaşında bir İslam kızı. Allah'ın emri kardeşim. Baliga olunca örtünecek. Rabbimin emri, Rabbimin talimatı. Kız İmam Hatip okuluna gidiyor ya da medreseye gidiyor. Örtüsü, çarşafı İslam kıyafeti onun üzerinde. Birleri bakıyorlar. Birleri bu nedir diyorlar? Sen karalara bürünmüşsün. yaz mı tutuyorsun diyorlar. Ama bunların hiçbirini aldırmadan yürüyor o. Neden? İman ve istikamet olursa, "Tetenezzalu aleyhimul melaike." ''Onların yüreklerine melekler iner, melekleri görmezler ama melekler onların yüreğine semadan vakar getirir, melekler onların yüreğine semadan sekinet getirir, utanmazlar, delikanlılar üniversiteye sakallarıyla girerler, İslam kıyafetiyle girerler, daralmazlar, kimler ne söylemişler, ne söyleyecekler, ona bakmadan yürürler.'' İslam kadını, İslam'ın kızı, Allah'ın emri olan tesettürle evinden çıktı hastaneye giderken şunlar bunlar ne söyleyecek diye ona bakmazlar. تَتَنَزَّلُوا aleyhimul الْمَلَائِكَ Melekler geliyor. Onlar Allahu Ekber dediler. Yani Allahu Ekberu min kulli şeyin örtüsüne dil uzatanlar kimler ki? Onlar Allah Azze ve Celle'nin kuvvet ve kudreti karşısında bir toz mesabesinde bile olamazlar. Kim ki firavun, kim ki nemrut, kim ki servetiyle Karun, hak ile yeksan oldular. Örtüye, İslam kıyafetine, Müslümanın duruşuna, helal anlayışına söz söyleyenler, onlar vakti gelince, dünya imtihan yeri, vakti geldiği zaman hak ile olacaklar. Ölüm meleği... Beyaz Saray'a... Trump'ın canını almak için girerken... Amerikan ordusu... Pentagon... Allah'ın hükmüne engel olamaz kardeşim... Her şeyin bir vakti var... Sen yolunda yürü... Vazifeni yerine getir... Hüküm Rabbim'den gelecek... O hüküm... Tecelli edecek... Peki... ''Tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ ve lâ tehzenû'' ''Korkmayın... Mahzun olmayın diyecek. Mustakîm olan müminlere melekler. Belki söz olarak demeyecekler ama yüreklerinde o sekinet, o vakar, muhteşem bir çınar gibi semaya doğru yükselecek. Ve ebşirû bil cennetilletî kuntum Melekler onlara diyecek ki sevinin. Bir adam düşünün. gece da yaşıyor. Kanalizasyon Yerin üzerinden akıyor, hastalık var, hastane yok. Böyle bir adama gelip deseler ki sana devlet falan yerde bir köşk yaptı, konak yaptı. Hadi buradan oraya taşınıyorsun. Orada iş yerin var, bağın var, bahçen var, hastane var. Her şey var deseler o çadırdan ya da gece kondudan hastanesi olmayan yerden, bölgeden adam taşınıyor şimdi saraya gidiyor. Üzülür mü? Üzülmez Allah Azze ve Celle Muhammed Mürsiye Arakan'daki mazlumlara, Bağdat'a, Şam'a, Gazze'de Meside Aksa adına direnen Müslümanlara diyor ki: Wa eb bil cennet. Sizi şu dünyanın gece kondularından ölüm meleği cennete götürecek. Wa eb bil cennet illeti kün eğer mustakim olursanız, size edilen cennetle sevinin. Mustakim olanlara yeryüzünde korku yok. Devlet-i Aliye zamanında akıncı, on tane akıncı, on bin kişilik birliğin içine dalıyorlar. Giriyorlar, yarıyorlar. Neden? Çünkü onlar... Kosova'da, Mohaş'ta cenneti görüyorlar. Cemalin Ya Rabbi diyorlar. Yani Allah'tan korkan 10 kişi olsa, 10 bin, yüz bin kişilik küfür ordusundan korkar mı? Korkar mı Hamza Ebu Cehil'den radıyallahu anh? Yüreğinde Musab gibi iman olan korkar mı Ebu Cehil'den? Korkar mı Muhammed Mürsiler, Sisiler'den? Korkar mı Gazze'nin? elinde taş taşıyan çocukları tanklarla uçaklarla Gazze'yi vuran katilden, Siyonizm'den, Siyonizmanın çocuklarından korkar mı onlar? Neden korkmazlar? Çünkü allah Azze ve celle buyuruyor ki: "Nahnu awliyakum fil hayatid-dunya ve fil ahireh." Avukatı bir davası var. Memleketin en Kaliteli avukatını buldu. Adam bir parça avukata güvenir. Arkası var vali, devlet başkanı, cumhurbaşkanı. Onu himaye ediyorsa o adamın duruşu değişebilir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki iman edip mustakim olanlar. نَحْنُ <gülüyor> اَوْلِيَاُكُمْ Dünyada veliniz biziz. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya ve fil ahira. Dünyada ve ahirette veliniz benim buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer biz ümmet olarak imandan sonra hayatımıza istikameti yerleştirebilirsek, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi مستقيم olabilirsek, onlar nasıl Medine'den çıktılar? Hendek'te evlerine gidemiyorlardı ama oradan bir çıktılar. 15 yıl sonra İran'ı fethettiler, Mısır'ı fethettiler, Diyarbakır'a kadar geldiler. Ey bir asırdır ağlayan Müslümanlar, mustakim olursanız, yani Allah'ın buyruklarını hayatınıza tatbik ederseniz, sahabe-i kiram efendilerimizin yolunu açtığı gibi, Rabbim bizim de yolumuzu açacak. Açacak oradan Müslümanlar fetihlere gidecek. Allah Azze ve Celle bu ümmetin velisi olursa Amerika engel olabilir mi? İsrail, Kudüs'te bu katliamları yapabilir mi? Doğu Türkistan'da Müslüman bacılarımızın evlerinde Çinli kafirler olur muydu eğer biz Müslümanlar olarak 1 milyar 800 milyon mümin olarak... Allah'ın ayetlerini insanların hatırlarına göre değil de, Rabbimin rızasını kazanabilmek için okusaydık, minberlerde, kürsülerde, sokakta, cemiyette, esnaf arkadaşına, baba oğluna, anne kızına, bu emirleri duyursaydı, bildirseydi, mustakim olsaydık, o zaman Rabbim sahibimiz olacaktı. Amerikan ordusu, Saat bin Ebi Vakkas'ın önünde İran ordusu nasıl hezimete uğradıysa Amerikan ordusu, İsrail ordusu da hezimete uğrardı. Buyuruyor ki Kur'an'ın sahibi Eğer müstakim müminler olursanız Haçlı ordusu, Siyonizma, Kapitalizma, Komunizma, Liberalizma Bütün izimler, bütün ideolojiler yeniden önünüzde hezimete uğrayacak. Kudema diyor ki yani hasta olduğu halde insanları tedavi eden bir doktor. Halimiz öyle işte. Yani tedaviden bahsediyoruz, istikametten bahsediyoruz ama hayatımızda istikamet yok. Devam ediyor İmam Busiri, rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Valla tazwettü kabl al-mo't nafleten, vlem u-celi siva farz, vlem asumi. Mawlaiy a-celi ve slem daimen, abadan ala habibik a-xir al-xalgi kullihi. Valla ibadet yapmadım nafileten. Valem usalli kılmadım siva fardin farzın dışında nafilem yok. Valem esumi yani valem esumi siva fardi demek. Farz orucun dışında da oruç tutmadım. Farz namazlar dışında nafilelerim yok. Tehcüdüm yok, işrak yok, kuşluk yok, evabim yok. Yani ölümden önce azık biriktirmedim. Hani uzun yola gidenler yanlarında azık alırlar ya da şimdi para alırlar yanlarına. Öyle uzun seferlere giderler. Ben de dünyadan ahirete gidiyorum ama yanımda nafile oruçlar yok. Yanımda nafile ibadetler yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini biliyorsunuz. Sonraki bölümde Medhur Resul, Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatacak. Onun ibadetleri karşısında İmam Buziri yaşamış olduğu o mahcubiyet halinden bahsedecek. Ama ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettim. Fakat nafile oruç olarak, sadaka olarak, namaz olarak yanımda bir şeyler yok. Bu halde huzuruna ''Geliyorum ya Rabbi, benim dünyamda, benim hayatımda istikamet olur mu?'' diyor İmam Buziri. Kardeşlerim, bir Allah dostunun yanına. İnsanlar geliyorlar, diyorlar ki, falan adam suyun üzerinde yürüyor. Buyuruyor ki, e, balık da suyun üzerinde gidiyor. Peki, falan adam diyorlar, uçuyor. ''Kedalik'' diyor, aynı şekilde kuşlar da uçuyor. E falan adam diyor tay mekan yapıyor bir anda doğudan batıya bir anda mesafeleri kat ediyor. Bunu de yapıyor diyor bir anda mesafeleri kat ediyor. Peki biz ne yapmamız gerekir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edeceğiz. Nefis keramet ister ama Allah azze ve celle istikamet ister. Kerameti kübra istikamettir. Onun için Şanakşiben Hazretleri buyuruyorlar ki en büyük keramet istikamettir. İstikamettir yani Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna onun sünnetine ittiba etmek. Nefis keramet ister. Allah Azze ve Celle istikamet ister. Derste istikamet. Gözün harama bakmaması noktasında istikamet. Nafakayı helalden kazanma noktasında istikamet, İslam kadınının tesettüre riayet etmesi noktasında istikamet. Eğer mustakîm müminler olursak nahnu evliyakum fil hayati dunya ve fil allah dünyada ahirette velimiz olacak. Peki Allah bu ümmetin velisi olursa Allah veliül ladîna âmenû yuhricuhum minez zulûmâti Allah onları ideolojilerin, dünyanın, siyonizmanın karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkaracak. Mustakîm müminler olursak, Ramazan yüreklerimize istikamet ayarı verirse o zaman Gazze'de, Kahire'de, Bağdat'ta, Şam'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ümmetin bayramı olacak. Zaferi olacak. Estağfurullah ve etubiyleyh ve lehamdülillahi rabbil alemin. Mevla ya salli ve sellim daiman abaden ala habibike hayril halqi kullihimi. Mevla ya salli ve sellim daiman abaden ala habibike Bika halqi kullihimi.